şeytan errecim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve's salatu ve's selam ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l athar ve ala jami'il anbiya'i vel mursalin el ebrash kıymetli kardeşlerim rabbimize binlerce sonsuz kere hamdolsun ki yeniden bizi sizlerle ilim meclisimizle buluşturduğu için Zor bir süreçten geçiyoruz, musibetlerin, hastalıkların böyle sağnak sağnak üstümüze yağdığı bir süreç ve küresel anlamda da büyük bir imtihan altındayız. E netice itibariyle yapacak bir şey yok, imtihanları gönderen, dertleri gönderen, inşallah dermanları da gönderecektir diye bir umutla Tedbir öncelikli bir hayatı kendimize de esas kabul ederek yaşamaya gayret ediyoruz. Sonuna kadar da bu gayreti sürdüreceğiz. Onun için asla moralsizliğe, ümitsizliğe kapı açmadan elimizden geldiğince şu zor süreci yine kulluğumuzun bizden istediği sorumluluklar çerçevesinde geçirmeye gayret edelim ve birbirimize çok dua edelim. Bu memlekete çok dua edelim, bu insanlığa çok dua edelim. Belki musibetlerin en önemli bize yönelik faydası bizi biraz daha Rabbimize yaklaştıracak bir vesileye dönüşebilir. Biraz daha bazı şeylerin muhasebesini yapabilecek bir hale kavuşturabilir. Bu da bizler için rahmet olur. Cenab-ı Hak bir an önce şu musibeti üzerimizden kaldırsın ve bütün bir dünyaya şifa indirsin. Şifa yağdırsın, ehli imanı bu zor süreçte hayırla bu işin içerisinden çıkabilecek şekilde bir güzelliğe eriştirsin inşallah. Hz. İbrahim'le alakalı olan yürüyüşümüz devam ediyor. Hz. İbrahim'den söz açılınca kolay kolay da bitecek gözükmüyor ama ben artık elimden geldiğince biraz daha sıkıştırarak inşallah birkaç hafta içerisinde bu süreci toparlayıp ondan sonraki silsileyi devam ettirmek istiyorum bugün biraz daha farklı konulara gireceğiz ama öncesinde ben şöyle bir noktaya sizi vardırmak istiyorum biliyorsunuz biz Hz. İbrahim der demez onun en önemli ifadesi onu bize anlatan en önemli isim sıfat olarak karşımıza Halilur Rahman oluşu çıkar o Allah'ın Halilidir özellikle de Rahman olan Allah'la o Halil ismi sıfatı bir şekliyle beraber anılır ve Rahman'ın dostu diye takdim edilir bize Hazreti İbrahim. Kur'an'da zaten bunun en büyük delilidir. O Halilur Rahman'dan bir H harfi almak istiyorum ve şöyle büyükçe bir H size çizmek istiyorum. Şimdi ekrana gelecek o H harfi. O H harfinin iki ucunda da yani ortadaki o çizgide de biraz dışarıya sarkmalar var. Dolayısıyla uçları saydığımız zaman altı tane uç karşımıza çıkacak o H harfinden ve o uçların her birine bugüne kadar Hazreti İbrahim'le yaptığımız derslerden ilham alarak birer kavram koymak istiyorum Kur'an'i kavramlar biraz bunun üzerinden bazı şeyleri inşallah beraberce anlamaya çalışacağız. Bakın en başa yazacağımız kavram Hanif kavramı olacak. İbrahim aleyhisselamı anmaya başladığımızda, anlamaya başladığımızda, anlatmaya başladığımızda İbrahim'in mektebine aleyhisselam talebe olup o mektepten kendi dünyamıza mesajlar taşımaya başladığımızda çokça karşılaşacağız bu Hanif kavramından. Nahl suresinin 23. ayetinden de zaten bunu görüyoruz. Başka ayetler de var siz artık alıştınız biz böyle şeylerde birer ayet veriyoruz. Hanif'in tam karşısına yazacağımız kavram hasbi kavramıdır. Onu da Safat Suresinin 84. ayetinde görüyoruz. Bugün işleyeceğimiz konularda da bu hasbi kavramı çok karşımıza çıkacak. Hasbinin ne olduğunu birazdan göreceğiz. Ama Hazreti İbrahim'de hasbilik zirvelerdedir. Yani ondan daha güzel bu işi temsil edecek. Çok az insan vardır. Peygamberler silsilesinde biz o silsile içerisinde görürüz. Zaten hasbiliği en üst düzeyde nasıl temsil edildiğine dair o misalleri. Orta çizgideki en başa yazacağımız kavram Halim kavramıdır. Tevbe suresinin 114. ayetinden ilham alarak. Halim'in karşısına yazılacak kavram nedir biliyor musunuz? Halim eğer... Gerçekten anlaşılırsa o halim bize en fazla nerede lazım olacak halim kavramı tebliğ ve davette onun için onun karşısına yazılacak kavram hatip kavramıdır. Saffat suresinin 96. ayetinde de Hz. İbrahim'in nasıl bir hatip olduğunu görüyoruz. Aşağıya iniyoruz aşağıdaki uca yazacağımız kavram halil kavramıdır dost kavramıdır. Allah kendisine dost olarak İbrahim'i edinmiştir ayeti de bunun delilidir zaten Nisa suresinin 125. ayeti. Hemen Halil'in karşısına yazacağımız kavram da hakim kavramıdır. Bu dört kavram altı kavram Hanif, Hasbi, Halim, Hatip, Halil ve hakim kavramları Hazreti İbrahim'i çok rahat bir biçimde onun mesajları çerçevesinden anlamamızı kolaylaştıracak kavramlar olarak karşımızda duruyor. Peki biz bu kavramları kullandığımızda özellikle İbrahim aleyhisselam üzerinde kullandığımızda bu altı kavram bize ne söyler? Hanif kavramının söyleyeceği şey şu saf ve duru bir şekilde tevhidi anlaması ve hayatına o tevhidi hakim kılmasıdır. İbrahim aleyhisselamla tevhid kavramı arasındaki münasebeti kaç derste geçmiş derslerde işledik. Nasıl bir tevhid öğretisi var ve bunu nasıl hanifçe anlamış. Hanifliğin saf ve duru olma adına verdiği mesajı da unutmayalım. Nasıl bunu yansıtmış hayatına biz bunu hanif kavramı çerçevesinden de çok iyi bir biçimde anlarız. Hasbi ne peki hasbi? Pazarlıksız ve beklentisiz bir şekilde İslam'a teslim olması ve bunun gereğini yerine getirmesidir. Pazarlık yok herhangi bir beklenti yok. Ya ben bu işi yapacağım zaten ben bu işi Allah için yapıyorum. Muhakkak Allah bana burada bir şey yapacaktır diye bu noktada bırakın kullardan Allah'tan bile bir beklentisi yok. Bu o kadar Kolay anlatılacak bir mesele değil ama Hazreti İbrahim'de biz bunu görüyoruz. İşte biraz sonra ateşe atılma meselesindeki duruşunu göreceğiz. Asla bir beklenti yok. Putları kırdım E sonra beni tutuklayıp götürdükleri zaman ya işte derdim ki ben oradan geçerken baltam değdi onlara işte ben aslında öyle demek istememiştim. Böyle demek istemiştim bu sözlerime siz vakıfsınız yani bunları çokça duyuyoruz. Ameli işleyip amelin arkasında durmak sözü söyleyip sözün arkasında durmak işi yapıp sonra işi farklı yerlere havale etmemek. Gerçekten bu noktada ince eleyip sık dokuyup olması gereken tavrı ve sözü ortaya koyduktan sonra bunun bedeli ne olursa olsun ama ne olursa olsun o bedeli ödeme adına Elde ne varsa yapılması gereken neyse onu ortaya koymak işte bunun adıdır hasbilik. Ya Halim merhamet ve tahammülü istenilen bir şekilde davetinin esası yapması ve muhataplarının sertliğine karşılıklarına rağmen bundan vazgeçmemesidir. Halim budur. Siz merhameti hayatınızın esası kılıyorsunuz ve cahillerden gelebilecek her türlü saldırıya karşı her türlü bedeli, bedeviliğe karşı her türlü böyle insanı çileden çıkaracak tavırlara karşı tahammül gösteriyorsunuz. Çünkü davet bunu gerektirir. Tebliğ bunu gerektirir. Eğer cahillerin cehli o insanın hilmine galebe gelirse yani cahillerin cehaleti tebliğcinin Hilmi'nin daha üstüne çıkarsa iş biter orada mesaj yerine varmaz. Niye bugün mesaj yerine varmıyor biraz da buradan anlayın. En ufak bir işte karşımızda farklı bir tavır gördüğümüz zaman kaybettiğimiz değer, kaybettiğimiz en önemli duygu merhamet oluyorsa dönüp bir daha Hazreti İbrahim'den halimlik adına dersler almamız gerekiyor. Hatip mesajını ve davetini istenilen şekilde muhataplarına duyurması ve onların anlayabilmesi için her türlü meşru yolu kullanmasıdır. Çünkü o hitabın ulaşması lazım muhataplara. Allah'a davet ediyorsun karşında koca bir kitle var. E ben söylüyorum derslerimi veriyorum duyan duyar duymuyor. Duymayan duymaz bu böyle bir şey değil ki sen pazarda mal satmıyorsun ki gelen ancak senin tezgahından o malı alsın, alıp gitsin. Ya gelmeyen cehenneme doğru gidecek sen hatipliği doğru dürüst anlasan kapı kapı gezme adına bir sorumluluğun olduğunu bilirsin. Hazreti İbrahim niye o feryada girdi niye o kadar bu işi kendisine dert edindi neden bu iş için bu kadar ızdırap çekti buradan anlayın Halil zaten biliyorsunuz. Allah'tan başkasına Allah'a bağlar gibi bel bağlamaması ve dostluğuna zarar verecek her şeyden yüz çevirmesidir. Hakim son kavram o biliyorsunuz. Hikmet ve teenni ile hareket etmesi, muhakeme yeteneğini en üst düzeyde kullanması ve buradan çıkardığı sonuçlara göre amel etmesidir. Hazreti İbrahim'de biz bunları gördük bu derste göreceğiz. Artık kaç tane yapacaksak Hazreti İbrahim'le alakalı der, oralarda da göreceğiz. Ama ben burada bir muhasebeye sizi çağırmak istiyorum benim güzel kardeşlerim. Ben kendi nefsimi siz de şu anda dünyanın neresinde olursa olsun bu ilim meclisine talip olan kardeşlerim olarak siz de kendi nefislerinizi gelin şu öğrendiğimiz altı kavram çerçevesinde bir muhasebeye çekelim. Ben gerçekten istenilen oranda hanif miyim? Bir soru sorayım nefsime ben Hanif miyim? Tevhid bende saf ve duru bir şekilde kavranmış ve hayata taşınmış mı? Hatırlayın geçen ders 15 tane kavram verdik orada ümitte tevhid, rızıkta tevhid, korkuda tevhid, yaratmada tevhid, yönetmede tevhid bu tevhid bu. Saf ve duru bir biçimde o tevhidin her alanı benim hayatımda, zihnimde, aklımda, yüreğimde ve hayatımda karşılık buluyor mu muhasebenin yapılması gereken en önemli alanlardan bir tanesi bu. Ben gerçekten istenilen düzeyde hasbi miyim bir yerde hizmet ediliyorsa ve ben de oranın içerisindeysem önceliğim sadece ve sadece Allah'ın rızası mı yoksa reklama yoksa övgüye yoksa takdire yoksa etikete yoksa makama yoksa işte mevkiye bir şeye mi takılıyorum. Allah'ın dini için bir şeyler yaparken bana ayak bağı olan bir şeyler var mı yok mu? Gerçekten bu noktada ben attığım her adımı söylediğim her sözü yaptığım ya da yapmadığım her işi yüzde yüz ve hiçbir beklentiye girmeden dünyevi anlamda ama hiçbir beklentiye girmeden ecrimi mükafatımı alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekliyorum diyebiliyor muyum? sadece bunu demem yetmez o dediğim o iddamın altını doldurabilecek bir halim var mı ciddi bir muhasebe konusudur bu öyle çok da kolay bir şey değil eğer şu hasbiliği biraz olsun anlasak diyelim ki bu yolda bu yolun bir kaderi var Allah'ın dinine hizmet ettiğin zaman bir sürü sıkıntılarla karşılaşacaksın. Babanın evinde otursaydın, dünya küçük olsaydı, başka bir derdin olmasaydı belki hiç birçoklarıyla çok, bir yolun da kesişmeyecekti. Birçok insanla bu noktada senin yolun da kesişmeyecek, onların dertleri de gelip sana bulaşmayacaktı. Ama sen böyle bir iddiayla bu yola girdin tamam imtihanlar geldi. Şimdi ortalığı velveleye mi veriyorsun? Yolun kaderi ben ne yapayım deyip boyun mu büküyorsun? İbrahim aleyhisselamdan hasbiliği anladığın zaman yolun kaderini o yolda yürüyen işte o büyüklerden, peygamberlerden, sıddıklardan, salihlerden öğrenmiş biri olarak hasbiliği hayatının esası edinmiş olursun. Ve bu yolda hiçbir şekilde bu manada bazı şeyleri dillendirip de Birilerinden bir beklenti içerisine girilmemesi gerektiğini öğrenir ona göre bu yolun devamiyetine ait adımlar atmış olursun. Kolay değil ama zor olan bir muhasebeye sizi çağırdığımın bilincinde olarak bu muhasebeye sizi çağırıyorum. Ben gerçekten istenilen oranda halim miyim? Damarıma basıldığında normal zamanlarda iyi şu anda kürsüde ben konuşuyorum beni kim tutar ne gelirse zaten söylerim. Hayatın içine girdiğimde hayatın ve benim çok hassas olduğum bir meselede damarıma basıldı. Evde birileri bastı dışarıda birileri bastı. Ben damarıma basıldığı o anda halimliğimi öne çıkarabiliyorsam öfkemi tutabiliyorsam Dişimi sıkabiliyorsam dudağımı ısırabiliyorsam Rabbimi hoşnut etmeyecek tek bir cümleyi kelimeyi söylemiyorsam söylediğim anda anında yine nefsimi ayaklar altına alıp özür dileyebiliyorsam ben halimliği anlamışım demektir. Ve gerçekten ben böyle bir hali, halim miyim sorgusunu muhasebesini yapmamız gereken şey bu ben gerçekten peygamber mesleği olan Hatipliğin hakkını verebiliyor muyum? Sadece bunu ben kendime sormayayım siz de kendinize sorun. Netice itibariyle hepimizin bu dini hem yaşama hem de yaşatma sorumluluğumuz var. Bu dini yaşatma adına işte birilerine bir şey anlatıyoruz. Evde çok çocuğumuzu anlatıyoruz. Dışarıda kime sesimiz ulaşıyorsa onları anlatıyoruz. Anlatırken muhatapların seviyesini gözeterek ama muhatapların hep hoşlanacağı şeyler değil. Allah'ın istediği seviyeyi gözetmek ayrı Allah'ın istediğini sunmak takdim etmek ayrı bir şey. Ben muhatabın seviyesini gözetiyorum ama muhatap neyden hoşlanıyor? Gırgırdan şamatadan gülmekten şu eğlenmekten şundan bundan ben de öyle yapıyorum. Hayır öyle değil muhatabın seviyesini elbette gözetilecek gözeteceksin. Çünkü hatipliğin esasıdır bu ama Allah neyi istiyorsa ve neyi ne kadar istiyorsa onu anlayabilecekleri şekilde onlara anlatabiliyor muyum bedeli ne olursa olsun bunu yapabiliyor muyum hepimizin muhasebesini yapmamız gereken meselelerden birisi ben gerçekten Allah'ın dostu muyum Halil'i miyim çünkü bu Halillik sadece Hazreti İbrahim'e has bir şey değil imtihanlar dertler musibetler bana geldiğinde ben de Atam İbrahim gibi diye diyebiliyor muyum yoksa başka yerlere mi iş gidiyor Allah'tan başkasına Allah'a bağlar gibi birberimi bağlıyorum başka şeylerimi kutsuyorum ciddi bir biçimde muhasebesinin yapılması gereken bir şey sonuncusu da ben gerçekten bütün işlerimi hikmetle yapabiliyor muyum bir iş yaparken bir söz söylerken önünü arkasını yanını sağını solunu neyse iyice hesap edip hikmetle bu işi yapıp hissiyatımı karıştırmadan hissiyatıma kurban etmeden Allah'ın benden istediği şekilde bu işi gerçekten ortaya koyabiliyor muyum muhasebesinin yapılması gereken bir şey güzel kardeşlerim bilmem bana katılır mısınız şu altı şeyin bir muhasebesini yapabilsek gerçekten hakkıyla ve öyle üstün körü değil ciddi ciddi yapsak yani alsak böyle başımızı ellerimizin arasına madem İbrahim aleyhisselam bu altı tane vasıfla öne çıkmış bir peygamberdir ve madem İbrahim aleyhisselam benim iman atamdır madem İbrahim aleyhisselamı da aziz Kur'an'ımız bize güzel örnek olarak takdim etmiş ben bir bakayım bu altı kavram benim hayatımın neresinde diye eğer iyi bir muhasebe yapabilirsek o muhasebeden sonra da hakkıyla eğer adımlar atabilirsek Allah'ın izniyle hepimiz İbrahim aleyhisselamın mektebinin talebeleriyiz. Allah talebeliğimizi kabul buyursun ve gerçekten o mektebin hakkını verme adına bizlere liyakatler ehliyetler nasip eylesin. Biraz mukaddime uzun oldu 20 dakikam gitmiş ama ben daha çok şey anlatacağım bugün. Bugünkü dersimizin başlığını şimdi vermek istiyorum size zaten siz biliyorsunuz kavuşmak için terk etmenin örneği Hazreti İbrahim. Biz Hazreti İbrahim'den çok şey öğreniriz de hicret de öğreniriz. Hicretin imamı o ve hicret adına bize çok şey öğretecek. Malum hicret terk etmek için terk etmek değil kavuşmak için terk etmektir. Hicret asla bir kaçış değildir mukaddes bir göçtür. Hicret imkanların tükendiği, yolların kapandığı, kapıların kapandığı yerden yeniden imkanların üretileceği, yolların açılacağı, kapıların açılacağı yere aslında geçmektir. Ve bu noktada biz eğer hicreti doğru anlarsak hicretin bir kaçış değil dediğim gibi bir mukaddes göç olduğunun şuurunda hareket ederiz. Ve aslında hicretle bir şeyler geride kalsa da bir şeylerin ondan sonra elde edileceğinin bilincini hiçbir zaman unutmayız ve geride bıraktıklarımız hep küçük şeyler olur elde edeceklerimiz hep büyük şeyler olur eğer gerçek manada hicreti istenilen düzeyde anlarsak çünkü ancak küçük şeyleri feda edebilenler Büyük şeyleri elde edebilirler. Şimdi sen öyle bir hicret tasavvurun var ki ya da öyle bir İslam algın var ki diyorsun ki bir elim yağda bir elim balda olsun. İşte ne şiş yansın ne kebap yansın her şey yerli yerine gitsin ama ben en iyi de mücahit olayım. En iyi de muvahhit olayım. En iyi de Müslüman olayım. Böyle bir şey yok böyle bir şey yok. Eğer sen o kebabı yemek istiyorsan o şişi yakacaksın arkadaş. Bu iş böyle budur. Bu işin kurallarını biz koymuyoruz ki kurallar konmuş işte biz konulmuş kuralları şu anda okuyoruz. Elbette ki Allah'tan bela istenmez elbette ki musibet istenmez her kim ki kalkıp şunu söylüyorsa Kusura bakmayın o akılsızlığımdan diyordur. Allah'ım hele beni bir imtihan et. Hele beni bir şöyle sok bir yerlere bak ben neler yapacağım. Hele beni bir bu alanda bir in, sorguya çek böyle şey söylenmez. Her zaman biz Allah'tan afiyet isteriz. Allah'a afiyet ver deriz. Çünkü afiyettir asıl olan istenmesi gereken de odur. Ama biliriz ki bu yol zorlu bir yol ve bu yola revan olduğun zaman imtihanlar, belalar, musibet betler, dertler sıkıntılar yakandan düşmez. Ama bilsen bu yolda bunlar var ve ona göre bu yola revan olsan inşallah hazırlıklı çıktığın için o yola Allah da sana farklı bir güç kuvvet verir bu imtihanı yüzünün akıyla tamamlamak nasip olur. Zaten derdimiz de o imtihanı yüzümüzün akıyla tamamlama adına bu işi en güzel yapanların örnekliğinin üzerinden bir şeyler almaktır. Şimdi gelin Hazreti İbrahim'in hayatına hicretlerle dolu bir hayatı var ama hicret sadece şu mekandan bu mekana gitmek değil böyle anlamayalım Hz. İbrahim evet mekandan mekana da gitti ama sadece hicret o değil hicret aslında Allah için terk ettiğiniz her şeydir muhacir de zaten öyledir bunları bir kere doğru anlayalım ki Hz. İbrahim'in hicretlerini daha iyi bir biçimde kavramış olalım neleri terk etti diye Hz. İbrahim'in hayatına bir baksak çok şeyi terk etti ama ben size sadece beş şeyi söyleyeceğim o inancı için babasını terk etti babasıyla olan mücadeleyi hatırlayın o mücadelesi için ateşe bedenini terk etti bugün birazdan şimdi göreceğiz o İslam'ı daha iyi yaşamak için vatanını terk etti Harran dar geldi ona madem öyle ben Rabbime gidiyorum diyerek vatanını terk etti o Allah'ın emrine uymak için ailesini terk etti. Şimdi göreceğiz ilerleyen derslerde. Gencecik hanımı Hacer'i kundaktaki yavrusu İsmail'i toprağında bir tek ot bitmeyen ve bir canlı olmayan hiçbir insanın olmadığı Mekke'ye ya da Kur'an'ın ifadesiyle Bekke vadisine bırakıp gidecek. Ne için? Allah emrettiği için. Allah emrettiği için ailesini terk etti ve o rüyasını tasdiklemek için oğlunu, cananını terk etti. Onu da göreceğiz. İsmail'ini keskin bıçağın altına yatırdı rüyasının tasdiklemek için ve onu da terk etti aslında. Orada canından bir parçayı terk etti. Dolayısıyla bakın İbrahim'in terk ettikleri ya da İbrahim'in hicret ettikleri sadece Harran'ı bırakıp Filistin'e gitmesi değil. Nelerin neleri terk etmiş görüyoruz. Peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu terk edişler İbrahim'e kaybettirdi mi kazandırdı mı? Eğer biz hicretin başından sonuna kadar velev ki sonunda ne olursa olsun diyelim ki sonunda ölüm bile olsa hicret Allah içinse kazanç adına bir şeyi insana kazandırdığını insanı öyle bir seviyeye vardırdığını bilirsek İbrahim aleyhisselam hiçbir zaman terk ettiği bir şeyden dolayı kaybetmediğini anlarız ve öyle ki bu kaybedişler sadece mesela misliyle de değildir. Allah bir şeyi bizden istiyorsa benim güzel kardeşlerim bizden almak için istemiyordur. Bize daha büyüğünü, daha güzelini, daha hayırlısını vermek için istiyordur. E hicret de Allah için terk etmektir. Allah diyor ki benim için terk et. Allah için terk ediyorsun ya. Terk ettiğin andan itibaren Allah sana o terk ettiğinden daha büyüğünü veriyor. Bazen burada verir, bazen ahirette verir ama bir şekilde veriyor. Biz şimdi İbrahim aleyhisselamın üzerinden terk edilişlerinin nelere vesile olduğunu göreceğiz. Hazreti İbrahim inancı için babasını terk etti mi? E terk etti. Ne verdi Allah ona? Allah ona peygamber olan iki oğul ve o oğulların soyundan gelecek peygamberler vahşetti. İshak soyundan gelenleri hatırlayın. İsmail aleyhisselam soyundan gelenleri hatırlayın. Bir babayı terk etti iki oğul peygamber sahibi oldu. O iki oğul peygamberin de soyundan peygamberler silsilesinin sahibi oldu Hazreti İbrahim aleyhisselam. Hazreti İbrahim mücadelesi için ateşe bedenini terk etti. Birazdan detaylarını göreceğiz. Allah ona uzun salih ve bereketli bir ömür bahşetti. Bedene bedenini ateşe terk etti. Allah ömrüne bereket verdi. Bizim tarihi kaynaklarımızın verdiği bilgiye göre Hazreti İbrahim ya 175 yıl ya 200 yıl yaşamıştır. Ama sadece bereket ömründeki o uzun çizgi değil. Hayatında yaşadıklarının bereketini hatırlayın nasıl bir ömür yaşadığını oradan daha iyi anlayacaksınız. Hazreti İbrahim İslam'ı daha iyi yaşamak için vatanını terk etti. Harran'ı terk etti. Allah ona birçok yer vatan ve yeryüzünün en değerli mekanını bahşetti. Harran'ı terk etti. Mısır onun vatanı oldu. Filistin onun vatanı oldu. Yeryüzünün göbeği Batnul Art. Mekke coğrafyası onun vatanı oldu. Bir yerden vazgeçti. Allah kaç tane yer ona verdi. Ve yerlerin en güzelini ona bahşetti. Hz. İbrahim Allah'ın emrine uymak için ailesini terk etti. Hacer'ini ve İsmail'i, İsmail'i. Allah o aileyi Kabe'nin ihyası için görevlendirdi ve onların hürmetine çölün ortasında bir bereket kaynağı olarak zemzemi bahşetti. İnanılmaz bir şey benim güzel kardeşlerim inanılmaz bir şey hele verin Allah için bakın bereketleniyor mu? Bakın Allah arkasından veriyor mu vermiyor mu? Hz. İbrahim rüyasını tasdiklemek için oğlunu cananını terk etti. Allah o oğluna bedelen semadan bir koç indirtti cananını canından bir parça İsmail onu ona bağışladı yetmedi. Onun soyundan peygamberlik silsilesinin son mührü Hatemen Nebi Hatemen Enbiya son mührünü de ona bahşetti. Allah Resulü İsmail'in çocuklarındandır biliyorsunuz. Bir şeyi verdi neler kazandı? Hazreti İbrahim'in üzerinden terk edilişlerin yani hicretlerin neler kazandırdığını anlarsak bugün niye Allah için vermekten bu kadar imtina ediyoruz Allah aşkına dönür kendimizi bir sorgularız. Ve biz de hicretler yaşarız muhacir oluruz hayatımızda birçok şeyde bu terk edilişlerin bize bir şeyler kazandırdığının bilincinde hareket ederiz ve başlarız sevap için günahı terk etmeye helal için. Haramı terk etmeye iyilik için kötülüğü terk etmeye vefa için nankörlüğü terk etmeye hayır için şerri terk etmeye hak için batılı terk etmeye yani Allah için Allah'ın rızası için onun hoşnut olmadığı ne kadar şey varsa onları terk etmek ve her terk edişin bize daha daha büyük şeyler kazandırdığının bilincinde oluruz. Şimdi ben benim güzel kardeşlerim aklıma bir şeyler geliyor bunları çok fazla böyle kürsülerden söylemek de doğru değil ama biz bize şu kameraları ben bazen unutuyorum siz de dönün kendinize ve bir bakın İnanın bir şeyi yüzde yüz Allah için terk etmişsek Allah muhakkak o terk ettiğimizden daha büyüğünü bize bahşetmiştir. Hele böyle bir ticari bir şey ise mesela diyelim ki şurada faiz var şurada helal bir kazanç var e faiz cazip gözüküyor ama sen dişini sıkıyorsun hayır diyorsun ben ona bulaşmayacağım terk ediyorsun onu Allah için bir bakıyorsun Allah sana veriyor başka yerlerden buradan faizden gelen şey sana rakamlar itibariyle şöyle kazanacaksın böyle kazanacaksın bu işi yapmazsan şu kadar kaybedersin birçok şey söylüyor ama sen diyorsun hayır bence var olan Allah'tan korkarım ben helalle iktifa edeceğim diyorsun helale yöneliyorsun bir de bakıyorsun helal kapısı gerçekten genişliyor senin o ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde de oluyor ama o bir virüs gibi senin malına girdiğinde helali de kemiren bir hale dönüşüyor sadece bunun için değil bir sürü örnek verilebilir bu konuda Siz de akıllarınıza getirin hayatlarınıza bu noktada yaşadıklarınızı ve mümkün mertebe Allah için terk edilişlerimizi fazlalaştıralım unutmayın hep derslerde söylediğim bir şey var bir kez daha burada söyleyeyim mümin yaptıklarıyla mümin olduğu gibi yapmadıklarıyla da mümindir bazı şeyleri yapmayarak biz müminlik kıvamımızı koruruz onun için ne olur buna dikkat edelim Allah hepimize bunu nasip eylesin şimdi benim güzel kardeşlerim geçen ders kaldığımız yere bir gelelim nerede kaldık Hz. İbrahim putları kırdı Kavmi telaşlandı kızdı öfkelendi o hiddetle Nemrud'un huzuruna getirildi Hazreti İbrahim sorgulandı o putların karşısında da sorgulandı söylenenleri tekrar etmeye gerek yok hepsi aklınızda ve netice itibariyle Hazreti İbrahim'e bir ceza verildi o cezayı biz Kur'an'dan üç yerden okuyoruz bakın Saffat suresinden okuyoruz Enbiya suresinde okuyoruz Ankebut suresinde okuyoruz genelde bu alanlar Kur'an'da bu üç sürede anlatılır ne dediler Hazreti İbrahim'e verilen ceza itibariyle قَالُوا قَالُبْنُ لَهُ بُنْيَانًا فَاَلْقُهُهُ فِي Onun için içi ateş dolu bir bina yapın ve onu da onun içine atın dediler. Saffat suresinin 97. ayeti. Enbiya suresinde buna benzer ama ayrıntılar bizim için önemli. Diyorlar ki "Kalu هَرِّقُوهُ soru Ali Hetecum inkuntum faililiin dediler ki eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ki ilahlarınıza yardım edesiniz ilginç bir ifade ilahlarınıza yardım edin. İlahlara yardım mı edilir? İlahlardan yardım mı bulunur? Kimsenin aklına bu gelmiyor. Yani nasıl bir şey ki o ilah kendisini korumadı. Ben şimdi bir de o ilahı kıranı yaktığım zaman o ilaha yardım etmiş olurum. Bu inançlarındaki çatışmayı gösteriyor. inançlarındaki çekişmeyi gösteriyor. Ama müşrik aklı işte bir bulandı mı o noktada ne söylediğinin farkında değil. Gerçekten sadece şu ifadenin üzerinde ciddi ciddi durulması gerekiyor ama biz konumuz o olmadığı için geçeceğiz. Ankebut suresinde de dediler ki... Aluk ve harikuhu dediler ki onu öldürün veya hut onu yakın. Şimdi bu üç tane ayeti birleştirerek okuyoruz. Ne yapmışlar? Koca bir ateş yakmışlar ve o ateşin içine Hazreti İbrahim'i atmışlar. Yapmak istedikleri insanların gözünün önünde cayır cayır yansın ve bu işi yapan. Orada insanların bakışları altında yanıp kül olup gitsin biz de bu noktada biraz rahatlayalım. Şimdi geçen dersi demiştim size bilmiyorum ne kadar üzerinde durdunuz. Dedim ki şu cezanın üzerinde bir durun bu adamlar niye bu kadar öfkelendiler. Mesela o gün Hazreti İbrahim'e şöyle bir ceza verilebilirdi zindana atılırdı biraz zindatta da kalırdı yine insanların gözü önünde kimse yapmasın diye bir daha böyle bir şey insanların gözü önünde çarbaha gerilebilirdi farklı bir biçimde öldürülürdü kılıçla başı kesilebilirdi bu tarz cezalar verilebilirdi ya da bölgede zaten bu ateşe atılma cezası var mesela biz onu Kur'an'da başka yerlerde de okuyoruz bu ateşe atılma cezası yapılırken bu kadar büyük bir ateş yakmaya ne gerek vardı koca bir bina oluşturmuşlar işte Safa Suresine öğreniyoruz zaten zaten ateş büyüdüğü için Hz. İbrahim'i de ateşe atamadılar ne yaptılar bir mancıklık yaptılar bir sapan gibi işte öyle uzaktan fırlattılar o ateşin içerisine yani şehrin böyle görünen bir yerinde o kadar büyük bir ateş yakmışlar ki o ateşin içerisine Hz. İbrahim'i atmışlar niye böyle bir ceza ne var ki ortada bu kadar hiddetleniyorlar öfkeleniyorlar bu kadar büyük bir cezayı böyle bir öfkeyle hiddetle ortaya koyuyorlar. Bunun üzerinde biraz durduğumuzda bazı ipuçları yakalıyoruz buradan benim güzel kardeşlerim. Nedir o ipuçları biliyor musunuz? Çok şey söylenir de ben bir tanesini söyleyeceğim. Hz. İbrahim binlerce kez ona selam olsun o tevhid mücadelesiyle muhataplarının içine ateşi düşürdü onların içlerinde bir ateş var e şimdi o ateşi nasıl söndürmeleri lazım inançlarıyla yüzleşmeleri lazım oturup Hazreti İbrahim'in karşısında bize bir daha bu tevhidi anlat ya da ondan dinlediklerinin üzerinden ya İbrahim'in söyledikleri bunlar gerçekten bu söyledikleri doğru mantıklı bunların üzerinde ben şöyle yapıyorum demeleri lazım ki o ateş sönsün içerideki ateş ile su içmekte falan sönmez insanın yüreği yanmaya başladığı zaman o yangın başka şekillerde söner. İbrahim aleyhisselam tevhid mücadelesiyle muhataplarının yüreğine ateşi düşürdü şimdi ateş onların yüreğinde ya onlar yüreğindeki ateşi yüzleşerek söndürmeleri gerekirken bunu yapmaktan da korktukları için dışta daha büyük bir ateş yakıyorlar. Sadece bunu yaparak içlerindeki o yangını söndürmeye çalışıyorlar. Şimdi bunu destekleyen çok önemli şeyler var. Mesela tarihi bilgileri de bu noktada tabii ki yardımcı unsur olarak değerlendirmemiz lazım. Nemrut bunu sağlama açısından ne diyor biliyor musunuz? Topluma hepiniz diyor odun getirin, odun taşıyın diyor o yangına ve o gün Harran'da odun taşımayan yok. Taşıyan zaten Nemrud'un safında oluyor. Taşıyan Nemrud'un söylediğini yerine getirmiş oluyor. Siz bir yere odun taşıdığınız zaman bir iş yapmışsınız ya. O iş yapmanın getirdiği şeyle biraz olsun yüreğinizi rahatlatmış oluyorsunuz. Aslında Nemrud onlara odun taşıttırarak yüreklerindeki yangını söndürtmek istiyordu. Ama yangın bir yandı mı öyle kolay kolay sönmez. Niye İbrahim Aleyhisselam'ı öyle koca bir ateşin içine attılar sorusunun cevabında bir kere bunu iyice anlayalım. Anlayalım ki meseleyi biraz daha farklı boyutlarıyla da ele almış olalım. Bu işin bir tarafı bir tarafı daha var. Tarih boyunca bütün zalim yöneticiler despotlar tiranlar ne diyecekseniz işte memrutlar işte firavunlar kimse bugünlerde de var yani bu zalimler hiçbir zaman eksilmiyor biliyorsunuz. Bu zalim yöneticiler otoriteleri sarsılmasın diye kendilerine baş kaldıran kendileri için zararlı gördükleri kendileri için tehlikeli gördükleri insanlara hep en ağır cezaları vermişlerdir. Neden orada yapmak istedikleri bir şeyler var çünkü niye başka da bir ceza verilebilirdi. Ama en ağır cezaları vermelerinin birkaç sebebini söyleyeyim ben size birincisi şu. Hükümdarın güç ve kuvvetinin ne kadar büyük olduğu herkes tarafından görülsün. İkincisi düzene otoriteye alışılagelmiş sisteme kimse aykırı bir şeyler söylemesin. Yani niye bozuyorsun burada bir işte alışılagelmiş bir şey var sen de onlara uy. Niye sen farklı bir şey söylüyorsun bir ceza vereyim ki bir daha böyle bir şeye kimse yeltenmesin. Üçüncüsü başka kimseler baş kaldırma, sorgulama, itiraz etme gücü kendinde bulamasın. Dördüncüsü cezalandırılanlar toplumda kötü gösterilsin ki kimse onlara merhamet beslemesin. Beşincisi verilen ceza o toplumun selameti açısından olduğuna insanlar inandırılsın ki sonrasından ortaya başka sorunlar çıkmasın. E sonrasında bir sorgulamaya başlasa halk ula bu ceza bizim bir faydamıza değil diyecekler onu demesinler diye bu cezayı ben toplum için verdim ya sizin için verdim sizin selametiniz için verdim diyerek bir şekilde ikna edilsin bakın şu beş madde belki başka şeyler de eklenebilir belki daha farklı şeyler de söylenebilir ama tarihten günümüze bugünden yarına bütün zalimlerin yapacağı bir yöntem işte Nemrud'un yaptığı da bu Nemrut o gün Hazreti İbrahim'e bu ağır cezayı bundan dolayı verdi. Tamam zaten İbrahim'i ben kaybettim bari İbrahim'in yolundan gidenler çoğalmasın. İbrahim gibi sorgulayanlar olmasın. İbrahim gibi eline balta alanlar çıkmasın. İbrahim gibi gelip benim karşıma sen Rab değilsin nasıl ki yaratan Allah'sa Yöneten de Allah'tır yaratma kimin elindeyse yönetme de kimi onun elindedir demesin bunu demesin dedirtmeyelim Çünkü dedirtirsek eğer bizim işte otoritemiz tarsılır elimizdeki güç gider menfaatimiz şu olur bu olur Bunun üzerine bütün zalimler planlar yapıyorlar Nemrut da bunun en başında olan birisi olarak bunu yapıyor Şimdi benim güzel kardeşim Hazreti İbrahim'e verilen ceza bu bunların üzerinden çok şey söylenir Şehrin böyle görünen bir yerinde büyükçe bir ateş yakılıyor. Ateşin içerisine de dediğim gibi ateşe yaklaşmak kolay olmadığı için bir mancınıkla ateşin içerisine Hazreti İbrahim'in atılmasının kararı alınıyor. Buradan sonrasını biz Kur'an'dan okumuyoruz. Kur'an'da bir bilgi yok. Nerede bilgi var şimdi geleceğiz. Hadislerde de yok yani ne aleyhissalatü vesselam efendimizde ne ayetlerde bundan sonrasıyla alakalı çok fazla ayrıntıyı görmüyoruz. Ama tarihi kaynaklarda özellikle biraz böyle ehli kitap işte İsrailiyat dediğimiz kaynaklarda epey bir hikaye anlatılır. Birçok şey söylenir oralara da biz girmeyeceğiz. Ancak bir şeyi bizim kendi tarih kaynaklarımızdan öğreniyoruz. Hazreti İbrahim'de inanılmaz bir hasbilik var inanılmaz. O son anda bile son artık ateşe atılacak biz taberinin tarihinde salebinin tarihinde okuyoruz. Cebrail geliyor Hazreti İbrahim'e ve Cebrail şöyle bir soru soruyor Hazreti İbrahim'e. Var mı benden bir isteğin, benden bir hacetin, bir talebin var mı? Cebrail aleyhisselama İbrahim aleyhisselamın söylediği cümle şu oluyor o tarihi bilgilerin ışığında. Benim senden bir isteğim yok. Rabbim ise benim ne halde olduğumu görüyor. O ne güzel vekil, o ne güzel yardımcıdır. Ben ondan başka hiç kimseden yardım istemiyorum diyor. Ve orada ellerini açıp Allah'ım beni kurtar. Tamam ben buraya kadar yaptım yapacağımı yaptım. Bundan sonrası senin hadi bana bir rahmet kapısı aç. Hadi bana bunu yap bunları dese ne var? Yani bir insanın böyle tıkandığı bir noktada Allah'ım ne olur bana yardım eyle bana bir rahmet kapısı aç demesinde hiçbir şey yok. Ama İbrahim madem benim işim buraya kadardı. Ateş yandı ben de o ateşin içerisine atlarım ve yanarım. Rabbim de bundan sonrası için bir şey takdir etmiştir. O takdir edeceği muhakkak olacaktır noktasında bir duruşu var. Öyle bir hasbiliği var ki o hasbiliğinde Rabbim benim halimi biliyor. Nasıl biliyorsa o nasıl takdir ediyorsa onun dediği olacaktır. Onun için ben ondan da hiçbir şey istemiyorum diyecek bir tavır ortaya koyuyor. Bu kolay bir tavır değil. İbrahim'i tavır böyle bir tavır İbrahim'in hasbiliği böyle bir hasbilik. Beklentisi yok herhangi bir pazarlık yok oraya kadar yaptıklarını hatırlayıp onların üzerinden bir şeyler istemek yok. Allah'ım hadi bizi gör işte biz bu kadar mücadele verdik bu mücadelenin sonu böyle mi gidecek bu noktada bir şeyler bize, bizlere indir rahmet kapıları aç. Bunların dediğim gibi birçok şeyi masumane ve olması gereken bir şey ama Hazreti İbrahim'de bu yok. Hasbiliğin zirvesinde durduğu için Cenabı Hakk'a halini arz etmiyor. O beni görüyor, o beni biliyor. Hasbi Allah diyor ve o ateşin içerisine atılma adına müthiş bir teslimiyetle orada duruyor. Ve o anda Allah'ın emri geliyor. O gelen emir ateşe bir emirdir. Benim güzel kardeşlerim dikkat buyurun. Emir İbrahim'e de gelebilirdi mesela ateşe yakma diyen o emir o ilahi emir İbrahim'in bedenine yanma diyebilirdi ama İbrahim'in bedenine gelmedi emir o emir ateşe geldi dikkat edilmesi gereken bir şey. Yani bunları Kur'an eğer bizim nazarlarımıza veriyorsa, Allah bize de akıl vermişse bu aklı bu işi biraz daha anlama adına harcamamız gerekir. Biraz gayret etmemiz gerekir. Enbiya suresinin 69. ayeti: "Kulna ya naru kuni berden ve selam'en ala Ibrahim." Dedik ki ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Niye İbrahim'e karşı senin ve selamet ol dedi de İbrahim'in bedenine yanma demedi. Halil ya Allah onu dost edinmiş ya daha rahat edebilmesi için bedenini güçlendirmektense ateşi söndürdü. Ateşin yakma özelliğini azaltarak Allah'a halil olan kendisine dost edindiği o İbrahim'e o cehennemin içerisinde o ateşin içerisinde bir cennet var etti. Ateşi söndürerek ateşin ona zarar vermesini önleyerek Cenab-ı Hak bu noktada ona bir rahmette bulundu aslında. Bu İbrahim'e karşı bir rahmetin tecellisiydi. Ama ayetteki ifadelere dikkat ettiniz mi? Berden ve selamen soğuk ol ve selamette ol. Soğuk ol ama çok soğuk olup da üşütme öyle ateşi söndüreceğim diye orada dondurma hemen selamen selamette ol. Ferahlık ver ona rahatlık ver ona ateşin ona zarar vermesini önle ama onun zararını önlerken onun orada rahat etmesine de Sebep oldu. Zaten o ateşin içerisine atılır atılmaz Hazreti İbrahim hiç ateşten etkilenmedi. Atılır atılmaz emir geldiği için ateş orada serin ve selamet oldu. Ve İbrahim dediğim gibi o cehennem alevlerini yansıtan ateşin içerisinde cennet bahçesine düşer gibi bir hal orada estirdi. Cenab-ı Hak ona o haliline dostuna böyle bir ikramı ilahide bulundu. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Konu çok burada. Her bir mesele üzerinde inanın ki saatlerce konuşabiliriz ama ben böyle biraz kısa kısa temas ediyorum. Gerisini inşallah siz her derste olduğunuz gibi olduğu gibi dolduracaksınız. Biliyoruz ki Rabbimiz her şeye bir yasa koymuştur. Her şeye. Biz ona sünnetullah diyoruz. Allah'ın yasası, Allah'ın kanunları. Bıçağın yasası var, o kesecek. Ateşin yasası var. O yakacak. Suyun bir yasası var asanın bir yasası var yaprağın bir yasası var ağacın bir yasası var yasasız olan hiçbir şey yok. Allah alemin yasalarını koyuyor ve o yasaları değiştirmeyeceğine. O yasaları asla bulandırmayacağına, asla o yasaları farklı bir hale sokmayacağını da bir yasa olarak Kur'an'ında bizim nazarımıza veriyor. Birçok ayet var ama Fatır suresinde iki kavram beraberce kullanıldığı için Fatır suresinin 43. ayetini size bir vermek istiyorum. Tahvil ve tebdil iki kavramı unutmayalım. Felen tecide lisunnetillahi tebdila Allah'ın kanununda yasasında asla bir tebdil değişim bulamazsın Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapmada bulamazsın. Allah bir şeye kanun koyduysa o kanun sabittir değişmez o kanun tebdil de edilmez tahvil de edilmez. E şimdi ateşin kanunu belli yakacak niye ateşe bir daha böyle bir şey söyledi Cenab-ı Hak? Çünkü bir yasa daha var. O yasa ne? O yasayı da biz Muhammed suresinin 7. ayetine öğreniyoruz. Rabbimiz diyor ki ey iman edenler eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ayaklarınızı sabit tutar. Bakın burada da çok önemli bir yardım yasasını okuyoruz. Demek ki Cenab-ı Hak yardımın yasasını koydu. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecek tamam bazen bu yardım nasıl gelecek ateş yakmayacak sizi ama bazen ateş yakacak. Mesela ateşin yaktıklarını da okuyoruz Kur'an'da işte asab ı Yakta yaktı o günkü zalim Nemrut adı Nemrut değil de Nemrutlar biliyorsunuz isim değil aslında orada bir kimliktir o günkü zalim yaktı ateş çukurlarını doldurdu. Mümin gencin Rabbine iman edenlerini yaktırdı. Peki o gün Allah niye o ateşe sen İbrahim gibi İbrahim'i yakmadın gibi bunları da yakma demedi. E demedi Rabbimizin öyle bir vaadi yok. Bazen yakar bazen yakmaz ama bazen yardımı yakmama üzere gelir. Bazen yardımı ne üzere gelir ayakları sabit tutma üzere gelir. İsmail keskin bıçağın altında Allah bıçağı kesme dedi bıçak kesmedi. Zekeriya Yahya testlerinin altında Allah müsaade etti kesildi kesilerek gittiler. Ama Yahya'ya da Zekeriya'ya da Allah yardım etti. Onlara yardım testlerinin kesmemesi değil nasıl geldi yardım ayaklarını sabit tuttu. Sonuna kadar Allah'ın rızasından Allah'ın hoşnutluğundan geri düşmedi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yardımın yasasını doğru anlayalım ki bazen bir yerlerde bir şeyler okurken ya da biz karşılaşırsak diyelim ki olur ki bir gün biz ateşe atılmakla karşı karşıya kalırız. İbrahim'i yakmamışsa Allah beni de yakmaz demeyelim. Allah bazen yakar bazen yakmaz ama her zaman için yardım eder her zaman için. Bazen o yardım yakmama üzere gelir bazen o yardım Ayaklarını dinin üzerine sabit tutma olarak gelir. Çünkü senin o gün orada şehadet şerbetini içmen Hazreti Hüseyin gibi mesela belki ıssız çölleri yeşertecek ya. Akıttığın o kan gübre olacak yeryüzünün damarlarına ve yeryüzüyü yeniden şehidin kanıyla Allah yeşertecek. Tarihte yüz binlerce kez yeşerttiği gibi. Onun için ille de şu deyip bir şekilde sıkıştırmayalım. Ama burada bir hakikati daha öğreniyoruz. O da ne? Demek ki Allah'ın bir yasası var yardım yasası Allah yardım edecek. Allah o yardım yasasını gerçekleştirmek için bazen bir diğer yasasını kısa bir süreliğine devre dışı bırakabilir. O kısa süre devre dışı bıraktıklarına biz ne diyoruz? Mucize diyoruz efendim mucize diyoruz. Eğer o peygamberse ona gelen o ilahi ikramın adı mucize eğer o salih bir insansa ona gelen ilahi ikramın adı keramet ama ne olur kerameti bugün milletin el ayağı düşürdüğü gibi anlamayın. Keramet öyle sihirbazlık yapmak falan filan değildir. Keramet öyle tavşan çıkarma falan da değildir. Keramet öyle horozun üzerine kurşun atıp horozun ölmemesi falan filan da değildir. Birisi eğer bende keramet var ben ehli kerametim diyorsa o keramet ehli değildir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Bıçağın kemiğe dayandığı zaman Allah salih kullarını ikramlandırır. Tarih boyunca ne kadar örnekleri var siz en azından biraz biliyorsunuz. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Hazreti İbrahim'in o ateşe atılması o ateş anında yaşadıkları ondan sonraki süreç bizim menkıbelerde acayip anlatılır biliyorsunuz. Şimdi o menkıbeleri ben burada hep anlatacak değilim ama bir şeye bir temas etmem gerekir. Biraz Urfalıları herhalde kızdıracağım bu sözümle ama biliyorum ki Urfalılar bana kızmaz beni severler. Ben de zaten Fahri Urfalıyım. Fahri Urfalı olma belgem bile var onun için bunu söylemek zorundayım. Genelde o menkıbeler anlatılırken Urfa'daki o hadiseninden de yola çıkarak Hazreti İbrahim'in o ateşe atılma anında olanlar işte odunlar balık oldu oradaki ateşte göl oldu işte orada o da su oldu diye anlatılır. Bunun tarihi anlamda da Kur'an'da da hadiste de bir karşılığı yok. Menkıbeleri anlatırken evet menkıbelerde asla bakılmaz pasla bakılır ama şimdi ben de bir menkıbe anlatacağım. Ama netice itibariyle de ne olursa olsun biraz olsun bazı şeyler böyle karşılığı olması gerekir. O sadece bir işte temsili bir görüntüdür öyle anlamamız gerekir. Diğer menkıbelerde benim anlatacağım menkıbe sizin bildiğiniz bir menkıbe. Ama o hadise çok çok güzel olduğu için inanın ki onun üzerinde biraz durmamız lazım. Nedir o menkıbe? Ateş yakılmış böyle alevler göklerde. Serçe kuşu gidiyor bir yerden gagasıyla bir serçenin gagasına ne kadar su girerse o kadarlık bir suyu alıyor. Ateşin yakınlarına geliyor o suyu bırakıyor gidip bir daha getiriyor. O su bir damla aşağıya inince zaten buharlaşıp gidiyor. Birileri de diyor ki o serçeye ya sen böyle yapmakla o ateşi söndüreceğini mi zannediyorsun? Serçe ne diyor ben de biliyorum söndüremeyeceğimi. Ama istiyorum ki tarafım belli olsun. Safım belli olsun. Ben İbrahim'in ateşine odun taşıyanların safında değilim. Ben İbrahim'in ateşine su taşıyanların safındayım. Ben Nemrud'un yanında değilim. Nemrud'un arkasında değilim. nemrutla beraber değilim. Ben İbrahim'le beraberim. İbrahim'le beraber olmamın işareti olsun diye ben o suyu taşıyorum. O suyla ben ateşi söndüremeyeceğimi biliyorum diyor serçe kuşu. Safın belli olsun noktasında bu menkıbe inanın bize o kadar çok şey söyler ki o kadar çok şey söyler ki. Benim güzel kardeşlerim bütün zalimler gücü mülkü serveti elinde tutan bütün otoriteler bütün zalimler yönettikleri ve sömürdükleri mazlumları şuna inandırırlar. Ne yaparsanız yapın siz bu düzeni değiştiremezsiniz. Mazlum da buna inandı mı buna ne deniyor biliyorsunuz değil mi? Öğrenilmiş ya da öğretilmiş çaresizlik deniyor. Ya değişmez ya böyle geldi böyle gidecek. Ben, ben mi değiştireceğim bu dünyayı ben mi değiştireceğim bu memleketi? Bu kadar bozulmuş bu kadar farklı bir noktaya gelmiş millet şuna alışmış buna alışmış ben ne yapabilirim ki? Bunu dediğimiz anda aslında farkında olmadan İbrahim'in ateşine odun taşıyoruz. Velev ki değişmeyeceği noktasında bu noktada veriler işte sizin tespitleriniz hep o yönde olsun zor gerçekten çok zor ama böyle bile olsa ya ben neticeden sorumlu değilim ki kardeşim ben. Allah benden bir şey istiyor ben bunu yapacağım bana ne neticesi o ateş söner mi sönmez mi İbrahim oradan kurtulur mu kurtulmaz mı o benim gücümün üstünde bir şey. Ama benim safım belli olsun ben ateşe odun taşıyanlarla beraber odun taşımadığımı Rabbime göstermek zorundayım ben bunu ortaya koymak zorundayım ondan sonrası benim işim değil ben bunu bilip buna ait bir şeyleri yapmaya başladığımda Gerçekten dünya farklılaşacak benim güzel kardeşlerim. Zalimlerin oyunu böyle bozulur. Bu noktada bize dayatılan bu öğretilmiş ve öğrenilmiş çaresizlikten böyle kurtulur, kurtulunur. Hayır ben bunu değiştirebilirim umudunu taşıyan gayret içerisinde olur. Ama bunu yapmadığınız zaman ne yapalım? Ne yapalım? Benim hangisine gücüm yeter der o noktada sen de farkında olmadan aslında ateşe odun taşıyanlarla beraber çünkü su taşımayan onu taşır iki seçenekten biri bir üçüncüsü yok burada böyle bir hal alınır şimdi benim güzel kardeşlerim meramımı size biraz daha iyi anlatabilmek için size bir resim göstermek istiyorum bakın şimdi ekrana kardeşler verecekler bir çöl resmi dikkatle bir bakın tepeler var orada çöl işte ıssız bucaksız bir çöl bu çölde şu anda görünen şu Resimde kaç milyon trilyon tane kum tanesi vardır kimse bunu sayamaz. Kaç tane var kim bilir. E şimdi burada bir, bir iki saat sonra mesela çölde yaşayanlar bilir ya da çöle gidenler bu konuda belgeseller de var onlardan da bilgi alabilirsiniz. Bir çöl fırtınası olsun şu manzara ters yüz olacak tepeler Düzlüğe dönüşecek, düzlükler tepeye dönüşecek. Biraz önce tepe gördüğünüz şey şimdi olmamış olacak. Onun için çölde yer tarif etmek, çölde yol bulmak çok kolay bir şey değildir. Çünkü anında değişiyor, değişken bir şey bir şekilde bir hali var. Şimdi siz bu çölde yaşamak zorunda kalsanız, sizin iki tane sorumluluğunuz var. Çölü göle çevirmek, çölde gül yetiştirmek. Hocam sen deli misin ya çöl göle çevrilir mi ya da çölde gül yetiştirilir mi? Ya ahir zamanda yaşıyoruz valla şu anda çöldeyiz işte manevi bir çöldeyiz ve Allah bize diyor ki çölü gölet göl Allah istiyor benden. Tek başına ümmet olma Hazreti İbrahim'in yolunu izleme noktasında benden bunu istiyor. Sana demiyor ki sen yapabilir misin edebilir misin olur mu olmaz mı şimdi sen buraya bu kadar emek vereceksin biraz sonra bir rüzgar gelecek senin yaptıklarını yıkacak senin getirdiklerini götürecek. Benim öyle bir derdim olmamalı eğer ben Hazreti İbrahim'i anladımsa eğer sorumluluğumu anladımsa eğer çölü göl etme ve çölde gül yetiştirme adına bir sorumluluğum varsa. Şimdi o resmin üstüne ben şöyle bir yazı yazmak istiyorum şimdi bir resim daha gelecek size. Ne, ne yazıyor orada? Çölde bir tek kum tanesinin yerini değiştiren pek çok şeyin yerini değiştirir. O çöl kumlarının sayılarının fazlalığı beni çaresizliğe sevk ediyorsa benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama ben buradan bir tane bile olsa alırım oraya, oraya götürürüm. Benim orada bir, gölleştirme göl yapma ya da gül yetiştirme sorumluluğum var derim bunu yaparım tamam bitti benden isteneni ben yerine getirdim Allah'ın izniyle insanların bu noktadaki bilincinin artmasıyla olmayacak bir şey değil Allah zaten nurunu tamamlayacak Allah bunu vaat etmiş bize ama vaat ettiği o nurunun tamamlanması için bizim Rabbimizin o nimeti bize tattırma noktasında Bizden beklediği bir kıvam var o kıvama geldiğimiz gün o yardım gelecek. Bu kıvamı kabullenebilmek bu kıvamı üstlenmek de asla bu çaresizliğe teslim olmamakla mümkündür. Her kim ki ya etme eyleme bu düzen değişmez böyle geldi böyle gider. Sen mi bu dünyayı kurtaracaksın sen mi bu memleketin en akıllı adamısın sen mi bu dü memleketi düzelteceksin diyorsa... Kulaklarınızı onlara kapatın. Çünkü o sözler Rabbimizin memnun olacağı sözler değil. Bize umutsuzluk aşılayan, morallerimizi bozan, bir şey çıkmayacağına, bir şey olmayacağına inandıran herkes ne adına yaparsa yapsın Nemrud'un ateşine odun taşıyor. Ben serçe olacağım, o ateşe su taşıyacağım. Safımı belli edeceğim. Velev ki bu işi eğer ben tamam erdiremezsem de neticeye vardıramasam da ya ölürüm ya bu yolda. E bitti ben yarın Rabbime gittiğim zaman derim ki ya Rabbim ne yapayım benim elimden gelen bu. Benim adım Hıdır elimden gelen budur. Benim elimden gelen bu. bu bu kadar etrafımda insan vardı. Bu kadar insana ben derdimi anlatabildim. Bu kadar insan beni dinledi ben de bunu yapabildim. Ama yap bunu bu noktada sen gayretini bir ortaya koy. Gerisi artık Rabbimize kalmış bir şey. Şimdi benim güzel kardeşlerim İbrahim'in İbrahim o ateşin içerisinde sağ salim kurtuldu mu? Kurtuldu. İbrahim'in o mücadelesi bize bir miras veriyor aslında ve sana diyor ki sen eğer yolunu İbrahim'i yol edineceksen yani İbrahim'le aynı safta olacaksan o safta olmanın bir sorumluluğu var. İbrahim'le aynı safta olanlar Asla batıl geleneğe boyun eğmezler ne yapalım biz atalarımızı dedelerimizi böyle gördük böyle bir söz söylenir mi ya? Bakın buraya ben özellikle o ifadeyi koy, koy, koydum ben gelenek düşmanı değilim batıl geleneğin düşmanıyım her neyse geleneğin söylediği şeriatin emirlerine terse ben onun düşmanıyım ve onu yapmamakla mükellefim. Onun için kimse eğer ya karıştırma buraları işte biz öğrendik babalarımızdan atalarımızdan dedelerimizden böyle diyorsa bu doğru bir söz değil. Ben İbrahim'le aynı safta olmak istiyorsam batıl geleneğe boyun eğmemem gerektiğini bilirim. Eğer ben İbrahim'le aynı saftaysam asla çoğunluğun dediğine uymadım. Bana ne çoğunluk? Uydum kalabalığa diye bir söz yok bizde. Uydum hazır olan imama var. İmam da hata etmezse var hata ederse cemaat subhanallah diyerek onu düzeltir. Kur'an'ındaki bir hatayı bile bu cemaat düzeltirse hayatın içerisindeki bir hatada nasıl ben düzeltmem nasıl aynı yolda yürürüm. Hata varsa eğer orada ben yokum eğer ben İbrahim'in yolunu İbrahim'in bu mirasını anlamışsam İbrahim'le aynı safta olmak asla çoğunluğun dediğine uymamayı gerektirir. O safta olmak asla güçten mülkten iktidardan gelebilecek cezalardan çekinmezler o safta olan asla karanlık zindanlara ve azgın ateşlere atılmaktan veya sürgün edilmekten korkmazlar o safta olanlar asla ve de asla ne kadar ağır faturalarının döndüğünü ben de biliyorum ama yol bu vallahi bu ben ne diyeyim ki size keşke size daha tatlı şeyler anlatabilsem ama bu eğer biz mirasımızı bu noktada peygamberlerin mirasına buluşturmak istiyorsak onların bize miras bıraktıkları şeye sadakat göstermek istiyorsak yapacağımız şey bu. Ateşe atıldı Hazreti İbrahim oradan nasıl çıktı nasıl kurtuldu neler oldu tarihi rivayetlerde bazı ayrıntılar var biz oralara girmeyeceğiz. Sağ salim çıktı mı İbrahim Aleyhisselam orada çıktı. Memurun ve taraftarlarının ateşi İbrahim'i yakmadı benim güzel kardeşlerim. Ders biraz uzadı. Belki siz de yoruldunuz. Ama çok çok önemli bir noktaya getireceğim şimdi sizi. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim cümlelere ne olur? Gerçekten gönülden inanarak inanıp inanmadığımızı hamasetvari bir şekilde değil, inanarak söyleyip söylemediğimizi bir kontrol edelim. Hiçbir zalimin ateşi bir mazlumu yakmaz. O ateşler içerisinde olsa da o mazlum yanmaz. Çünkü zalimin ateşi zalimin cehennem ateşidir aslında. Burada o zalimlerin verdiği her türlü sıkıntı cehennemin ateşlerinin çoğalmasına sebeptir. Mazlum ne kaybeder Allah aşkına ne kaybeder ki? Sen mazlumun dünyasını karartırsın sadece ama o mazlum senin hem dünyanı hem ahiretini karartır. Onun için hiçbir zalimin ateşi mazlumlara zarar veremez neden biliyor musunuz çünkü mazlumun yüreğindeki ateş zalimin yaktığı ateşten daha kuvvetlidir buna inanalım buna inanalım ki bugün Doğu Türkistan'ı bunun üzerinden anlayalım Arakan'ı bunun üzerinden anlayalım Suriye'yi bunun üzerinden anlayalım dünyanın başka yerlerindeki mazlumları bunun üzerinden anlayalım eğer bunu anlamazsak bu sefer zihnimiz başka yerlere kayıp gidiyor ne olur ne olur şunları iyi bir muhasebe yapalım. İmanı yakacak ateş yoktur buna inanalım. İhlası yakacak ateş yoktur buna da inanalım. Çünkü iman ve ihlas nurdur hiçbir zaman nar ateş nuru yakamaz. Nur narı söndürür. Nar nuru söndüremez nur narı söndürür. İman da ihlas da nurdur. Nur galip gelir nar galip gelemez yakılan nar ne kadar büyük olursa olsun galip gelemez. Şimdi başka bir cümle daha söyleyelim aşkı yakacak söndürecek ateş var mıdır? Aşkın kendisi ateş zaten ya şimdi bir insanın yüreğinde ateş varsa o ateşi hangi dışarıdaki ateş söndürebilir? İbrahim onun için o ateşin içinde yanmadı. Azmi yakacak bitirecek bir ateş yoktur. Ulvi hedefleri yakacak bitirecek ateş de yoktur. Bu hakikatleri hiçbir zaman unutmayalım. Unutmayalım ki İbrahim aleyhisselamın o mücadelesini daha doğru bir biçimde anlamış olalım. Allah anlayanlardan eylesin önce beni sonra siz kardeşlerimi gerçek manada kavrayan Hayatlarını bu ilkeler doğrultusunda donatanlardan eylesin. Burada bırakalım inşallah kalanlar bir dahaki dersimize kalmış olsun. Rabbim bugün gördüklerimizden bizleri nasiplendirsin bilinçlerimizi açsın şuurlarımızı açsın. Hayatlarımıza İbrahim aleyhisselamın o hayatından mesajlar taşıma noktasında liyakatler bahşetsin. Ve başta söylediğimiz duayı bir daha burada da tekrar edelim. Cenab-ı Hak şu üzerimizdeki musibeti kaldırsın yeniden ilim tedrisatlarına bizi ulaştırsın hakkını veremediğimiz cemaatlerimize vakıflarımıza eğitim yuvalarımıza yeniden bizleri kavuştursun ve bir an önce bu işleri daha güzel bir biçimde yapabileceğimiz ortamlara bizi eriştirsin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha